Yahudilere. Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Cebrail kelimesi İbranice veya Keldanice'de Tanrı'nın güçlü adamı anlamına gelen Gavriel isminin Arapçalaştırılmış şekli olup İslam inançlarına göre ilahi emirleri peygamber ve meleklere ulaştıran vahiy meleğinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cibril, Ruhul Kudüs, Ruhul Emin, Ruh ve Resul şeklinde Beş değişik isimle anılır. Necm suresinde işaret edildiğine göre, Cebrail, karşı konulamayan müthiş bir güce ve kesin bilgilere sahiptir. Hz. Peygamber onu bir kere açık ufukta, bir kere de sidretül müntehada asli hüviyetiyle görmüştür. Cebrail, hadislerde de, Hazreti Peygamber'e vahiy getiren, Kur'an'ı öğreten ve değişik konularda hükümler bildiren Resul-i Ekrem'e hatta bazen sahabilere insan şeklinde görünen bir melek olarak sık sık anılır. Medine'de Hz. Peygamber'in huzurunda oturduğu yer daha sonra makamı Cibril diye anılmıştır. Özellikle Ramazan aylarında geceleri Resulullah'a gelerek daha önce nazil olmuş ayetleri ay sonuna kadar bir defa baştan sona kadar onun ağzından dinlerdi. İslami kaynaklara göre Cebrail, arşı taşıyan ve mukarrebin diye anılan meleklerden olup nurdan yaratılmıştır. Makamı yedinci kat gökteki Sidretül Münteha'dır. En son ölecek ve ahirette ilk diriltilecek varlıklardandır. Hz. Muhammed'den önceki peygamberlere de vahiy getirmiş ve başka bilgiler öğretmiş, yine onlara birçok konuda yardımcı ve destek olmuştur. Mikail de İbranice'deki Mikail'in Arap telaffuzundaki şekli olup büyük meleklerden birinin ismidir. Bu isim, Kur'an'da sadece konumuz olan 98. ayette geçer. Bazı hadislerle diğer İslami kaynaklarda Mikail'in yağmur yağdırmak, bitki bitirmek gibi tabiat olaylarını düzenlemekle ve yaratıkların rızıklarını yönetmekle görevli olduğu belirtilir. Bir hadiste Hz. Peygamber'in cehennemin bekçisi Malik'le Cebrail ve Mikail'i rüyasında gördüğü, başka bir hadiste de Mikail'in Hz. Peygamber'e, Kur'an'ı 7 harfe göre okuttuğu ifade edilir. Cebrail'in Hazreti Peygamber'e vahiy getirdiğini bildiren ve Medine Yahudilerinin bu melek hakkındaki yanlış kanaatlerine işaret eden daha önceki belirttiğimiz ayetlerin iniş sebebiyle ilgili olarak müfessirlerin verdiği bilgilere göre Fedek Yahudilerinden bir grup Hz. Peygamber'e gelerek dört konuda soruları olduğunu, bunlara doğru cevaplar verirse Müslüman olacaklarını ifade etmişlerdi. Üç sorunun cevabını bekledikleri gibi aldılar. Dördüncü soruları, Hazreti Peygamber'e vahiy getiren meleğin isminin ne olduğuydi. Cebrail cevabını alınca, ''Yahudiler, Cebrail bizim düşmanımızdır. Çünkü o savaş, kıtlık ve kuraklık meleğidir.'' ''Eğer sana vahiy getiren melek Mikail olsaydı, iman ederdik. Çünkü Mikail, rahmet, bolluk ve yağmur meleğidir.'' dediler. Diğer bir rivayete göre, Hazreti Ömer Yahudilere, Hazreti Muhammed'i yalanlamak için böylesine çaba göstermelerinin sebebini sorduğunda, ''Çünkü ona vahiy getiren Cebrail bizim düşmanımızdır.'' demişlerdi. Bazı tefsirlerde, Yahudilerin Babil kralı, Bahtun Nasr'ın, Nebukadnezarın Kudüs'ü işgal edip Yahudi krallığına son vermesi sırasında Cebrail'den yardım gördüğünü ileri sürerek bu yüzden onu kendilerine düşman bildikleri de kaydedilmektedir. İşte az önceki iki ayette Yahudilerin bu düşmanlıklarının yersiz ve haksız olduğuna işaret edilmektedir. Çünkü Cebrail daha önceki kitapları ve bu arada Tevrat'ı doğrulayan, inananlar için bir rehber ve mutluluk vesilesi olmak gibi yüce değerler taşıyan Kur'an'ı Hazreti Peygamber'e getiren ayetteki ifadesiyle onun kalbine indiren bir melektir. Bu görevini de Allah'ın izniyle yapmıştır. Yani sadece Allah'ın kendisine verdiği bir görevi ifa etmiş, Allah ile peygamberleri arasında bir elçilik yapmıştır. Şu halde Bundan dolayı ona düşmanlık duygusu beslemek, gerçekte onun getirdiği vahye ve vahi gönderene karşı düşmanlıktır. Bu sebeple 98. ayette Cebrail'e düşman olmanın bir bakıma, Allah'a, peygamberlere ve diğer meleklere, bu arada Yahudilerin çok sevdiklerini söyledikleri ile düşman olmak anlamına geleceğine işaret edilmekte. Bu yüzden... Allah'ın da bu kafirlerin düşmanı olduğu belirtilmektedir. Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.